Bölüm 133 Selamın Adabı Hadis 857 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Binitli olan yaya yürüyene, yürüyen, Oturana, sayıca az olan çok olana selam verir. Buhari'den gelen bir rivayete göre küçük olan büyüye selam verir. Hadis 858. Ebu Ümeme Suday İbnu Aclan El Bahili'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a en yakın, hayırlı olan kişi en başta selam verendir buyurdu. Ebu İmame'den gelen başka bir rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi karşılaştığında hangisi ilk önce selam vermesi gerekir? diye sorulunca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en yakını hayırlısı olanı diye cevap verdi.